<gülüyor> ala habibika qayy lil halqi Bismillahirrahmanirrahim rabbil ve salatu vesselam seyyidil murselin Muhammed ve ali ve ecmaîn Kıymetli kardeşlerimiz yarınki mübarek gece Recep Şerif'in ilk gecesi olacağı için geçen perşembe sohbetinde Recep Şerif'in ilk gecesi hakkında faziletleri anlattım İnşallah şifa Şerif dersi yapacağız. Saat 8'e mi alındı şimdi hepsi? 9 mu? Saat 9'da inşallah şifa Şerif dersi var. Yarınki derste ilk gecede ilimle, ibadetle ilimle geçirmek. Biliyorsunuz bir ilim meclisinde bulunmak bin rekat namazdan eftaldir. Yarınki gecenin kıyamı üzerine çok teşvik var. Perşembe günü uzun uzun anlattım yani. Senede 4 gece var adeti var, 5 gece var adeti var, dua reddolunmadığı var. Hep Recep'in gecesi. Ee, i̇şte ibadetle hiya dersek gündüz, gecesini kıyam, gündüzü, sıyam, çarşamba, oruç var biliyorsunuz Recep'in biri. Bütün bunları anlattım. Perşembe sohbetini çok iyi dinlemeniz icap ediyor. Ee, o şeyleri de arkadaşlar bölmüş olmaları da lazım. Yani Facebook'ta falan. Onları da takip edersiniz. Onun için yarın gece de sohbeti kaçırmayalım. Şimdi de e, recep Şerif'in arefesindeyiz. Ee, i̇nşallah kavuşacağız. Allah'ım hayırla kavuştursun. Dualarını da bize nasip etsin. Ee, bu hususta e, okuyacağımız hadis-i şerifler tergibi teripte de e, insanları hayra teşvik hakkında iyi yolda önderlik hakkında mesela Recep'in birinde oruçluyuz ya, işte, yarın gece için işte ibadet yapalım mesaj atmak güzel bir çığır açıyorsun kaç kişi sana takıldı o mesaja Yasin okudu işte kaza namazı kıldı tesbih namazı kıldı falan ya çarşamba oruca niyet etti kaç kişi senin mesajınla e, ben konuşmayı bilmiyorum e, bizim şeyi ya, oradan at Facebook'tan paylaş. Işte link mi veriyorsunuz atıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz YouTube'dan? Yani onları paylaş. Bu Sen çok konuşman gerekmiyor. Bu noktada ne kadar hayır yaparsanız hepsinin eksilmeden bir o kadar size yazılıyor. Yani tergibi teripteki hadislerimizin konusu bu. Geçen son derste de konumuz buydu. Bunun üzerine yine e, bir hadis-i şerif geldi sıramızda. kitab sünne de bitiyor yani. İnşallah bu derste bitirelim. kitabül ül ilim. İlimle ilgili kitaba yani e, baba geçeceğiz. Ve Hz. Hüzeyfe'de radıyallahu teala anhu kâle se'ele racülün ahdi rasûlillâhi aleyhi ve sellem ve fe Hazreti Hüzeyfe anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e zamanında kendisinin bulunduğu bir e, mecliste, huzurunda yani ekseri mescitte oluyor bu işler. Öyle çok büyük toplantı yerleri başka yok o zaman. E, bir adam bir şeyler istedi yani dilendi. Bana bir şey verin dedi fakir. Ee, Femşek el kavumu insanlar e, tuttular ellerini. Yani kimse bir şey vermedi. Şimdi kimisi utancından ortaya atlamak istemedi. Kimisi gösteriş olur, bütün millet bana bakıyor diye vermedi. Kimisi belki yani sıkıdır, eli sıkı vermedi. Olabilir. Efendim, eli sıkı olması sahabede biraz şey yani, al diyor zaten. O görüş al Biraz uzak düştü ama diyor yani insanlık hali. Çünkü mecliste münafık da olabilir. Yani çünkü oturulan meclisler genel açık. Münafık da olabilir. Münafıklar biliyorsunuz ahlak kelimelerde çok geçiyor. Yani veya bir zooney diye ne sullaha feresiyor ellerini tutarlar sıkarlar diyor ya yani bunlar Müslümanların arasında mesela. Yani kimse bir şey vermedi hasla. Tüm meyinler cülen sonra bir adam atahu kalktı ona bir yardımda bulundu bir şey verdi. Fen hatalı kavmi onu gören bütün cemaat öncülüğü yaptığı için kart onlar da peşine verdiler. Fakale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Men sen ne hayran ne bihi. Her kim bir hayır çığırı açarsa, başlatırsa, sonra da kendisine uyulursa o başlattığı öbürleri de onu gördü verdi. Ken lehu ecruhu. Kendi verdiğinin sevabı kendine ait olur ve misli ecru men ona tabi olup da 20 kişi daha o fakire yardım etti. O 20 kişinin sevaplarının bir misli de ona olur. Gayra müntekısın noksan edilmek sizin. Ee, min ucuri ucurihim. onun peşine e, davrananların sevaplarından şey'a. Hiçbir şey noksan e, edilmek sizin. Yani aynısı e, kendilerine kalır. Ne verdi? 20 20 hurma. 20 hurma alıp recinim var. Kaç tane verdi 20 lira. 20 liralık ecrin var. Ama bir 20 liralıkta kime yazılıyor? İlk başta verene. Neden? Herkes duruyordu. O başlayınca millet peşine düştü. O başlattı. Çığır açtı. Şimdi onun için anladın mı? Sen de bir mesaj attın. Sonra o mesajdan adam gitti. 100 kişiye attı. Bu 100 kişiden onu oruç tuttu. 20'si teheccüd namazına kalktı. Misal. Ama sen bir adam attın. iki adam attın. Üç adamı attın. Oradan o gitti. 100 kişiye, 1000 kişiye. İlk başlatan kim bu mesajı atma işini? Bu link verme, bilmem YouTube'a ulaşma, ulaştırma ve tweet atma neyse hangi kanaldan çalışıyorsanız. O kadar adam oruç tuttu, namaz kıldıysa hepsinin sevabı kendine, hepsinin bir misli sana. Çünkü o şimdi onun dediği kaç kişi hoş oldu? 20 kişi online şey etti. 20 kişinin sevabı buna yazılıyor. Tamam. Onun dediklerinden biri de 10 on kişi ona gitti, 20 on kişi orada gitti, gitti, gitti, gitti. Herkesin kendinden ulaşan 5 kişi, 10 kişi bir misli ona Peki sana ne oldu ilk başlattığın için? 20 buradan, bir de onu ekledin 21 etti. Buradan onun dediği bir adamdan 5 oradan, 10 oradan, 20 buradan. Şimdi senin açtığın çığırılan 1000 kişiye bu mesaj gitti. Buradan da 100 kişi oruca niyet etti, 50 kişi de gece teçhüde kalktı. Bütün bunları topladığın zaman sana buradan 150 kişilik... Onların namazı kadar namaz, onların orucu kadar oruç. Onların teke tek eksiği yok. Onlarda da on kişiye ulaşanın on kişilik katlama buna geliyor yine. Ama o onla on birin tümü sana bir daha geliyor. Anladın mı? Dünya hesaplarınızı biliyorsunuz. Biraz ahiretkarlarınızı da düşünün. Ve men senle kim şığır açarsa şarran bir kötülük. Gitti, şu filmi izleyin dedi. Attı bir şey. Ortaya. Bir şarkıyı attı, paylaştı. Orta gruba. Böyle orta yapıyorlarmış ya. WhatsApp grubumuz var. Bilmem ne, bilmem ne grubu. Attı oraya pis bir şarkı. Attı oraya bir çıplak karı resmi. Attı oraya bir film. Attı oraya şu tiyatroyu izleyin. Attı oraya bir yalan dolan. Harama teşvik. İçki markası. Sıkara markası. Oradan o gördü, o gördü, o gördü, o gördü. Bilmediği şeyle. Fes tünle uyuldu bir iyi kendisine. Oradan 5 kişi, 10 kişi, 20 kişi, 20 kişi derken bayağı bir yüzlere, binlere o da ulaştı. bir Kötü bir şeyin reklamını yaptı. Kötü bir şeyin tanıtımını yaptı. Bu sefer adamın hiç haberi yokken o filmi izledi. Filmde karı kız açık, müstehcenlik var falan filan. Veyahut da oradan o içkiyi gitti içti. Veyahut da ya ben bunu çok beğendim bu bira markasını reklam etti. Bilmem ne. Ne olacak şimdi? Kâne Kendi suçu günah vebali boynuna. Ne, ne içtiyse, ne seyrettiyse, ne yediyse, ne nane yediyse. Ona uyanların günahlarının bir de ona. Aynı demin dediğim usul çığ gibi büyüyor ve böylece sen birine dedin o biri on kişinin o filmi izlemesine sebep oldu. O on kişiden biri yirmi kişinin sebep oldu. Öbürü beş kişinin. Herkesin günahı kendine sebep olanlardan toplanıyor on kişinin ki ona. Onla beraber etti on bir. O on birin tümü sana ve böylece gayramın takısın noksan ed edilmek sizin etmek mi evzariyim efendim. E, yani Allah Teala noksan etmek sizin demek istiyor. Min evzariyim onların da günahlarından şey. Onlarda da bir şey eksik yok ha. Kendi işgistiğise film seyrettiyse kendinin bir günahı var. Ama bir de o kadar da sebep olduğundan. Sebep olduğunun sebep olduğu sebep olduğu zincirleme. Hepsini topladın mı yine o ilk başlatana geliyor. Burayı böyle anladığımız zaman işte yarınki gecenin ibadetle ve hususunda 60 arkadaşlar herhalde. Recep'in ilk gecesi yarınki gece diye biz yazmıştık. Ee, yarınki gece yani ibadet falan. işte olsa yarınki günün orucu diye çarşambayı falan. Bu noktada e, Facebook'ta YouTube'da neyse e, baya bir kesmeler yaptık. Perşembe sohbetinin tümünü hani dinlemeye vakti olmayanlar uzun olduğu için. <gülüyor> Bu kesmelerden Mesela yarınki gecenin namazı var. 20 rekat. Yarın gece 30 rekatın 10 rekatı var. Recep'in 30'luk namazının. Bunların hepsi zannediyorsam ayrı ayrı konulmuş olması lazım. Yani ilk geceyle ilgilileri arkadaşlar bugünden koymalar lazım en son. Çünkü burada da yarından sonra hükmü kalmıyor onu. Bunları hemen paylaşıyorsunuz. Yarınki şifa şerif dersine de teşvik ediyorsunuz. İbadetle geceyi hiyaniyetiyle ilim meclisinde bulunalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den konuşalım. Sallallahu aleyhi ve sellem. Saat 9'da akşam. Onu da teşvik edersiniz. Ben yine bir kısaca geceyi hia sözüne bir kısaca bir şey diyorum işte 3-5 dakika belki. illaki ki derim. E ama esas o sohbetlerde tafsilat var. Çünkü o ki namazın tarifi nerede dergide mi kitap tamı nasıl kılınıyor falan. Bunları yerinde bırakmanız lazım. Sohbetler buna yetişmiyor yani anlatma. Onun için hayrak mutlaka ibadete, oruca, namaza, sadakaya, zekata teşvikçi olun. Lale Gül'ü dinle demek bile büyük teşviktir. Çünkü Lale Gül TV'de konuşulan sohbetlere hep hadistir. Hep sizin dünyanızı, ahiretinize faydalı şeyler. Bir tane zararlı bir şey konuşmuyorum. Kimsenin dinine, dünyasına. 13'ün sohbetlerin saatlerini bile mesaj atsan, sohbet başladı diye bile mesaj atsan, tweet atsan, kimler oradan hidayet bulur, kimler namaza başlar, oruç tutar, kimler kurtulur biliyor musunuz? Hapsehanın mektuplarını işte tavsiye ediyorum da hapsehenden şey yazdıkları medrese Yusuf eden mektuplar adında manen işaret olmuştu ya bir rüyada bir arkadaş görmüştü o isim de çıkacak inşallah birinci cildi hazır hemen hemen yani ne mektuplar gelmiş ya birce bana biri söyledi de o zaman televizyon da yok. Orada konuşuyorum. Diyorum ki ne olur şu televizyonu kuralım. Bunun çok önemi var. Ben çıktıktan sonra bir televizyon kuralım. Sohbet yapalım. Öyle yalvarıyorum millete ya o mektuplarımda. Onları da şimdi tabii o yine gelince şaşırıyorum. Hakikaten ne kadar hayır oldu ki senedir bu televizyon Dünya nereye ulaştı bu eli sünnet. Onun için hayra anahtar olalım diyorum kardeşim ben size ya. Ya bir tweet bir mesaj da mı atamıyorsun ya? Eline mi yapışır ya? Eline mi yapışır? Sohbet başladı ya. Allah razı olsun lale gülü dinle ya. Mübarek adam, Recepin gecesi geçecek haberin yok, Regaib geliyor, haberin yok, Miraç geliyor, haberin yok. haramay Recep Receb haramay haram ayı, ayı. Haram ayı. Bir şey de haberin yok ya. <gülüyor> Günahlar katlanacak. Ayn ibn-i Mesudin radıyallahu teâlâ, ennen sallallahu teâlâ aleyhi ve selleme Leyse min nefsin tükteli zulmâ, İbn-i Mesud Hazretleri rivat ediyor. Yani ravisi odur tabi, hadis-i şerifin e, Bukhari'de var, Müslim'de var, Tirmizi'de var. Demin okuduğum Es-Sarih var. Hakim'de var. İbn Mace'de var. Buyuruyor ki Sallallahu aleyhi ve sellem: nefsin tuktelu zulma." Herhangi bir can haksız yere öldürülürse, dünyada bakın her gün dünya kadar mazlum öldürülüyor. Myanmar'da Müslümanları basıyorlar evlerini, tarıyorlar. Karıları, çoluk çocukları kaçıyorlar Bengal'deşe. Ne zulüm var Myanmar'da yine ya. Ne zulüm var ya. 2 milyon Müslüman'ı kıtır kıtır kesiyorlar, doğuruyorlar. Bu kadar zulmen insan öldürülüyor. Efendim Müslüman öldürülüyor. Yani kafir de öldürülse zulmen aynıdır. Zimmi'yi öldüremezsin, vatandaşı öldüremezsin, efendim İslam Devleti'nin güvence verdiğini öldüremezsin, harp olmayan bir yerde bir savunma mavuma bir saldırıya maruz değilken adam öldüremezsin, öyle yolda bilmem, IŞİD'in yaptığı gibi El-Kaide'nin bilmem nenin, Yok kiliseyi patlatayım, havrayı patlatayım. Böyle bir şey yok. Asla kimsenin mabedine bir zarar veremezsin. Kapısında bomba patlatamazsın. içinde patlatamazsın. Böyle şey olur mu ya? Şu anda dünyada zulmen kim öldürülüyorsa illa kâne mutlaka oluyor. Alebni Adem'el evveli Adem'in ilk oğluna yani kabile kiflün e, günah yükümünde miha. O kanından ona da yük gidiyor. Görüyor musun? Sen de diyorsun ki ya diyorsun Allah benim diyorsun. Haşa demiyorsun da Müslüman demez de Allah benim kaç kişiye ulaştığımı Benim mesajımın kıyamete kadar kimlere gideceğini Kim kimden döndü Kimlerden hidayet bulduğundan Allah benim hesabımı mu tutuyor Bu kadar ince falan Bak dikkat ediyor musun Dünya kurulduğu ilk, ilk katil Adem Aleyhisselam'ın ilk oğlu Kabil'dir Habil Aleyhisselam'ı öldürdü Lennü Çünkü o çünkü evvelümen sennel katle Adam öldürmeyi ilk meşru eden Başlatan o Şimdi onun için bir kötü film çeken Bir kötü tiyatro çeviren bir kötü laf konuşup önderlik eden, ne bileyim ya, çok acayip bir şey. Bir günahı ilk yapan, o günahın önünü açan, kim yaptıysa madem Kabil diyor öldürmeyi ilk başlatan oldu, kıyamete kadar haksız yere kim öldürülse, Müslüman demiyor ha, Müslüman kafir buna fark etmiyor. Haksız yere, Şu İslam gavru da gavurun da kanını canını teminat altına alıyor, öyle gavurları gördüğünüz yerde öldürün diye bir şey yok. Hart değil miyiz? O zaman haksız yere öldürülen her maktulün kanının vebalinden Adem Aleyhisselam'ın ilk oğlu Kabil'in üzerine bir katillik daha yazılıyor. E yani 7 yedi buçuk milyar şimdi dünyada var. Adem Aleyhisselam'dan beri 7 bin seneye yaklaştı. 7 bin senelik dünya hayatı artık işte kıyamete kadar. Ne kadar haksız adam öldürülmüş. Uf! Kabil'in günahını düşünemiyorum. Kabil'in cehennemdeki azabını tasavvur bile edemeyiz. Bu kadar günah kime nasip olur ya? Her adam öldürülen adamın kanı ona yazılıyor. Niye? İlk başlattığı için. Ne olur biz bir hayır başlatsak da, bir çığır açsak da, kıyamete zaten kıyamete kadar bizim artık, Efendimiz sen 1400 senedir devam ediyor. Sahabenin hayırları 1400 senedir devam ediyor. Yani tabii bizim artık bundan sonra ne kadar olacak? Birkaç yüz senelik dünyanın ömrü ya kaldı ya kalmadı. Ama olsun az mı ya? Şu anda da nüfus çoğaldı ama. Şu anda da nüfus çoğaldı. Sen şimdi bir ayet sokuyorsun bir namazı öğretiyorsun, bir orucu öğretiyorsun. O yani şu anda yüz binlere gidiyor. Anladın mı? Evvelce de bu ulaşım belki yüz senede sağlanamazdı. Şu anda bir tweetle yüz bine, milyona ulaşıyorsun. Bir fesboğa bir şey atıyorsun, iki, iki, buçuk milyona ulaşıyorsun. Yani şimdi anlatabiliyor muyum? Mevla da kimseden geri etmedi yani ha. Bizim de nasibimiz çok olabilir çalışırsak. Bu sohbet davetine, vazifelerin, ibadetlerin teşviğine çok önem verelim. Başlatmış oluyorsun, duyurmuş oluyorsun, hatırlatmış oluyorsun. Adam gününü kaçırıyor. gecesini sevabını kaçırıyor. Ama sen uyanık olursan kazanırsın. Evet. Ve an Vâcilete ibnil Eskâ'i radıyallahu te'ala. Anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e kal. ibn Eskâ radıyallahu bu hadis şerifini vaat ediyor bu da çok önemli bir hadis-i şerif taberhani mocem vaat ediyor misni adında beis yok buyuruyor hafız mühziri hazretleri ne sünneten haseneten kim bir güzel çığır açarsa felehu ecruha o kişinin ecri sevabı kendine aittir ile biha onunla amel edildiği mütteci fi hayati kendi hayatında ve i mati ölümünden sonra hatta tütrake o güzel iş bırakılıncaya kadar anladın mı Şimdi mesela adam bir vakıf kurmuş. Osmanlı zamanında e yani vakıflar var. Bir vakıf hayır kuruyor. Oradan işte hamam bedava yapmış. Müslümanlar abdest alsın, gusül yapsın. Ondan sonra diyelim orada bir medrese açmış vakıf. Talebeler okusun parasız. Böyle vakıflar çok. Yani İstanbul'un yarıdan fazlası vakıf da. Hepsine müteahhitler çöreklenmiş. Şimdi hepsine demesek de ekseriyetine. Şimdi o bırakılıncaya kadar işte burada bir sorun çıkıyor. Çünkü sen bir hayır yaptın. vakıf yaptın, bir yer açtın. Bura senin hayatında işledi, fakir fukara aşevi kurdun, yemek verdin. Millet yemeğini yedi. O ne yemekten kuvvet buldu, oruç tuttu, ibadet etti, sahur yedi, iftar yedi falan. Senin hayatında bu onun amel edildi. Sevabının hepsinin milletin sevabı sana geliyor. Sen vefat ettin. Şimdi mesela Osmanlı'da 300 sene, 400 sene, 500 sene devam eden vakıflar oldu. Çünkü ilk kuruluşundan ta Osman Gazi'den e, geliyorsun veya Selçuklu'dan, Memlük'ten Memlükler'den devam eden de olabiliyor. Fakat tabi bu e, hilafet ilga edildikten sonra şeriat kaldırıldı. Şeriat kaldırılınca vakıfların e, şeyleri hiç manevi mesuliyetleri hesap zaten edilmedi. E, manevi mesuliyetler Osman'ın son döneminde de zaten hesap edilmemeye başlamıştı. İttihat Terekke'nin dönemlerinde de. E, Zahiren de kanunlar bunları korumadı. Korumayınca gece kondular, evler, ocaklar oldu. Hatta mezarlıkların üstüne çıktı millet. Şu anda mesela birçok e, e, futbol sahaları mezarlıkların üstünde Edine kapıda. Altları hep mezar, ulema evliya mezarı yani. bunun küllücü mezardı zaten. O yollar geçirdiler, bir şeyler ettiler. Bir kısmını naklettiler. Çoğunu nakletemezsin ki çok eski ölü kemiğini bulamazsın. Ama oradan dirilecek yani. Hasılı üzerlerine evler yaptılar, oturdular, spor sahaları tepişiyorlar, tepiniyorlar. Onu da bırak. Daha kötü meyhaneler olanlar da var yani. Üzerlerinde vakıf arazileri, meyhane olan kötü evler var. E şimdi bunlar ne olacak? Bunu Allah kime soracak? Bak o hayır bırakılana kadar sevabın işler diyor. E şimdi Köprülü'nün vakfı, şimdi efendim işte e, Ebu Suud Efendi Vakfı, İbni Kemal'in vakfı, hayır meseleseleri vesaire vs. Eşilik buna çoğu işlemiyor. E bu bırakıldı. Veya cami yapmış adam. E camilerin çoğu yıkıktır yani şu anda İstanbul'da eski esaba göre çok yıkık cam var yani yeri de kayıp. E belki tespit mahal olarak edersen ama evlerin altında şey. E şimdi bu bırakıldığı zaman ne oldu? Bu adamın hayrı kesildi. Bu adamın hayrı kesildiğince ne oldu? Bütün günah ve vebali o hayrını kesenlere gitti. Şimdi tamam 500 sene bu vakıf devam etti. Devam ettiği için o iş bırakılana kadar e, tamam mı e, efendim e, o adamın sevabı işledi. Defteri açık kaldı. Ne zaman ki birisi bunu işgal etti, zulmetti haksız yere, e, camiyi, tekkeyi, Mekke'yi neyse işte, Mekke'de de dol. Zemzem tavırı ne üstüne yaptılar? E, bizim ecdatımızın ecciat kalesinin vakıf malının üstüne yaptılar. Orası e, haremin korunması için vakıftı. Ekkes zaten küllü nevkafta. Yani, e, adamla para kazanıyor ama. Hadi zemzemi bilmiyorum ne kadar doğru da, vakıfün lillah yazıyor, vakıftır diyor. Bütün gelirini vakfa şey ediyorlarmış. Haremin vakfına diye. Orada öyle bir bilgi var. Eccad üzerine kurulanda da. E geri kalan otellerin mevkiyle çoğu da vakıf. Onlar da şahıslar para kazanıyor. Büyük vebal. Çünkü o e, çığır terk edilene kadar adamın sevabı işleri e, terk edilince ne oldu? Adamın sevabı kesilince. Adamın sevabı kesilince ne olacak? Adam diyor ben burada en sevdiğim, en kıymetli malımı o zaman paraya çevirip iyi yiyebilirdim. Şey Mühmet'e bıraktım. E sen de gidip bunu işgal ettin. Allah senin belanı versin. Allah sana lanet etsin. Bütün evliyanın, ulemanın, vakıf sahiplerinin lanetini alıyor. Onun için e, Ayasofya kimin vakfı? Hazreti Fatih'in vakfı. Hazreti Fatih orada ne diyor? Fe vade mahsemiu feni ma'iz muallile Kim bu vakfiyeyi değiştirirse günah değiştirenden üzeredir. Ne yaptılar Ayasofya'ya? Müze yaptılar. Kim bunu müze yaptıysa kötü çığır yıraştı. Hazreti Fatih camiye çevirdi, iyi çağ 400 sene 500 sene namaz kılındı, ibadet yapıldı, vaaz yapıldı, zikir yapıldı. Hepsi Fatih'e yazıldı. Ve o Ni'mel Ceş ne güzel orduya yazıldı. Peki ne oldu? Kimler geldi şimdi hangi işte bu düzenin adamlarından kimlerin imzası var tam bilmiyorum. Orada ihtilaf var biraz. Hangi yönetici döneminde imza attılar? Burayı müziğe çevirdiler. Şimdi Fatih'in bedduası laneti. Yedi nesline kadar onun yetişir. Yedi nesline kadar o lanet gidecek. Çünkü e, hayrını kestiler o, koca Fatih. Bunun gibi daha önce vakıflar, camiler, tekkeler işgal oldu. Bırakılana kadar ve mensenne sünneten seyyeten kim kötü bir çığır açarsa fe aleyh onun da günahı vebali boynuna olur hatta tütraki o bırakılana kadar. Acayip bir şey. Yani bırakıldı mı kesiliyor anladın mı? Adam şimdi mesela bir içki çıkarttı. Bir içki şeşidi buldu. O içildikçe günah içenlerin bir misli ona yazılıyor. Ama ne zaman o marka kapandı ya o işkiden daha yapılmıyor, mi falan. Onun da bir misli yazılmaları kapandı. <gülüyor> Allah Allah. Onlar da fırsat ellerinde gelse, dirilip gelip kendileri kapatırlar. Ahirette veballeri artmasın diye ama, yaparken keyfine geldi, para kazanıyordu. Harama teşvik etti milleti, günah yoluna soktu. Ya. Ve memmate mate, her kim ölürse murabitan sınır boyunda... Özellikle bu askerlerimiz şimdi şehit oluyorlar Suriye sınırında vesaire işte. Reyhanlı da şurada burada sınırdan işte ışıt şey atıyor işte falan. Bomba top. Kim sınırdan nöbet beklerken Allah için sınırdan nöbet beklerken e, ölürse murabit ona sınırdan nöbet bekleyenin ne kadar sevabı var biliyor musunuz? Kur'an-ı Kerim'de de ve rabitu sınırlarda nöbet bekleyenin emri var ayettir. Ribat. ...dünya ve içindekilerden gayrıdır. Bir saat Allah yoldan nöbet beklemek. Bir gece Allah yoldan nöbette uykusuz kalmak. Gözüne cehennem değmeyecek. Ateşten mahvudur. <gülüyor> kıyamet günü diriltilene kadar... ...kıyamet günü mahşere diriltilene kadar... ...yani... ...şey biterse değil... ...devlet yıkılsa da sevabı bitmiyor... ...düzen bozulsa da sevabı bitmiyor... ...herkes ölse de ...kıyamet günü diriltilene kadar... Nöbetteymiş diye yazılıyor. E nöbette de ne demek? Bir gününkü, bir saatin ki dünya ve işte tek ne Bu kıyamete kadar Allah yolunda cihatla nöbette oluyor. Bu usulda tabi çok hadis-i şerif var. Ribatu yevmin hayrun mined Bir günlük nöbet dünya ve üzerindekilerin senin olmasından hayırlıdır. Ribatu yevmin ve leylin hayrun şehrin ve kıyamı. Başka hadislerde var. Bir gün bir gece nöbet beklemek veya bir gece bir ay sürekli oruç tutmak ve bir ay sürekli teheccüd kılmaktan eftaldir. Ondan sonra murabit kabir azabından, meleklerin, münker nekirin suali bile yok ha nöbette ölene. Münker nekirin sualinden, halinden, kabir azabından, fezâ-i ekberden, hani la yah cünûm ekber enbiya suresinde, en büyük feryatlar onlar üzmeyecek. Emin olur. <gülüyor> Kabirde azap edecek meleklerinden emin olur. Sabah akşam rızkı getirilir. Sabah akşam aynı dünyadaki bir yemek içmek var. Murabit olarak ölenlere, şehitlere zaten yurzakun hayatta rızık diyor. Diğer ölüler hakkında rızık yok. Yani cennet müjdesi, cennet huzuru var. Ama rızık yok. Yurzakun ve aynı yemek içmek. O ruhlarına yediriliyor, çülü gıdaları getiriliyor. Ve huz diye. Ve rihale bir rızkı. Sabah akşam rızkı getiriliyor. Şey 70 tane huru ile elvendiriliyor. Ve mahşerde ona ne deniyor? iş var. Dur bakalım sen cehennete gidemezsin. O da şaşırıyor. Niye gidemiyorum ya? Bu kadar kabirde falan rahat ettim. Diyorlar dur bakalım sen bu kadar cehennemlik var şefaat edeceksin. Hesap mahkeme kübrada muhasebe bitene kadar nöbette ölen murabıt ribat yaparak ölen mücahitler efendim şefaat hakkına sahip oluyorlar. Cehennemi hak etmiş adamlardan, işte en başta insan yakınlarından, dostlarından, çocuk başlar. Ee, sevdiklerine şefaat izni veriliyor. Daha çok hadis-i şerif. Onun için akıllı olalım. Akıllı olalım. Akıllı olalım. Sehli İbni Saad radıyallahu teala anüma da rivati hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. İnne adel hayra hazainu Bu hayırlar, yani infaklar, zekatlar, sadakalar hani biz Türkçe'de e, hayır yaptı adam diyoruz. Hadis-i şerifte onu söylüyor. İnne adel hayra Hayır Arapçadır yani. Bu Türkçe'deki hayırlan karşılaştırmayın ya. Şimdi millet hayır demeyi de bırakmış. Neden evet mi hayır mı ya? Hayır başka bir şey. Bu hayırla hayırın ne alakası var? Bu Arapçadır. Hayır, hayır. Doğru konuşursan hiç sorun var mı bak? Hayır. Kuranda dolu hayır var. Kuranda mı kaldıracağız? Femen yamel miskal ederatin? Hayran. yera. Hayır doğru dersen hayırlan hiçbir alakası olmaz. Anlatabildim mi? Şimdi bu hayır dediği nedir hadis-i şerifin? Yani iyilik yapmak. Bu kazaîn bu hazinelerdir bunlar. Nedir mi hazinelerdir? Yani nasıl ki sizin bir e, büyük bir kasanız olsa e, veya hatta devletin kasaları, Merkez Bankası'nın kasaları olsa, oraya altınlar, paralar yığılmış olsa bunların nesi olur mutlaka? Kilitleri olur. Anahtarları olur, kilitleri olur. Kapısı açık bırakılır mı hazinelerin? Ha. اِنَّا ذَلْخَيْرَ خَزَائِنُ Bu Allah'ın yolunda yapılan hayırlar, iyilikler, hazinelerdir. وَلِتِلْكَ الْخَزَائِنِ مَفَاتِحُ Hazinelerin de nesi olur? Mutlaka anahtarlar olur. O zaman sen şimdi hangi tarafın efendim, anahtarlığını yapıyorsun? Bunun mukabilisinde şerde de dolu hazineler var. Çünkü şerde hazineler var ne demek? Dünya kadar kötülük var. Kötülüğün, çeşitini, şerrin, kötülüğün, günahın, zulmün envağı çeşidi var. Ya bunların hepsini bir depoya doldursan desem bunların da bir anahtar olur anladım. Şimdi fetûbâ li 'abdin bir kula müjdeler olsun ki ceallehu azze ve cellemiftâhan Allah bir kulunu hayırlara, iyiliklere anahtar yaptıysa, miğlakan şer, şerlere, kötülüklere kilit yaptıysa o kula müjdeler olsun. Benim meşhur sözümdür. Hayırlara anahtar olun, şerlere kilit olun. Ben bunu size devamlı derdim. Yani sohbet dinlemek için millete vesile olmak. Medrese açıp talebelerin okumasına sebep olmak. Kur'an okutup insanların ağzını düzeltmek, talimin tecvidini düzeltmek. Ya yani bunlar vakıf kurup hayır yapmak, dernek kurup efendim aşevi açmak. Aşevinden millete yardım etmek. Fahreddin Hayder'in faaliyetlerinde hepiniz bu iyiliklere, ikramlara anahtarsınız işte. Ne kadar yardım edeceksiniz o da anahtar oluyorsunuz. Şerret kilit oluyorsunuz. Biz hiç bir adamın iş cinayetine, kumar oynamasına, zina etmesine, şatranç oynamasına, tavla oynamasına Yoldan çıkmasına, efendim meselete tecavüz etmesine, ırzanaamsot saldırmasına sebep oldum mu ben hayatımda? Bir kötülüğe sebep oldum mu? Ve olmuyorum. İşte şer kilit oluyorum, hayra anahtar oluyorum. Yani <gülüyor> iyiliğin, sevapların, yardımların, Allah indindeki hasenatın, efendim yayılması için e, aracı oluyorum. Böyle bir kula müjdeler olsun. Sen de ol. Bu bana mahsus bir şey değil ki bu. Sen de ol. Ben nasıl insanları iyiliğe davet ediyorum, kötülükten nehy ediyorum? Sen de yap. Hoca değilim, haydi adresi bilmiyorum. E benim sohbetimi ulaştır. Lale Gül'e sohbetin adresini ver. Tweet at, mesaj at. Sohbet başladı de. Takip et listeyi. Bu kadar insan hidayetine sebep ol. Ne var yani? Ve veylül Vay okulun haline. Cehennemin dibini boylayacak okul ki. Ce'eleullah müftahallişşar. Allah onu ne yapmış? Şerlere anahtar yapmış. Adam bütün kötülüklerin sebebi müsebbibi. Milleti içkiye teşvik ediyor, zinaya teşvik ediyor, haramlara teşvik ediyor, günahlara teşvik ediyor. Sebep oluyor, kötü yerler açıyor. Karı kız, erkek karışık. Efendim spor yapalım derken onun bacağını görecek, onun başını görecek. Böyle işler yapıyor. E bütün milleti de oraya topluyor. Çoluk çocuk, genç yaşlı ihtiyar. Günahlara girmesine adam sebep oluyor. İnsan Allah'ın dilini muhafaza etmem, Spor yeri açmak günah değil ki. Ama sen kadın bikiniyle mayoyla adam orada yürüyüş yapıyor. Kadın orada çizmeyle yürüyüş yapıyor. Böyle bir şey insan sebebiyet verir mi mesela? Daha buna Buna gelirken neler? Daha neler? İçki, kumar, zina bütün bunların yolları var. Bunda bu yolları da açık tutanlar var. Bunlar şerrin anahtar olmuş, hayırlara kilit olmuş adamlardır. Onun için vay haline okulun ki Allah onu şerrin anahtar yapmış. Bütün kötülükleri açıyor, geçiyor, milleti geçiriyor. Bütün iyiliklere de kilit yapmış. Adam takoz olmuş. Hiçbir insanların iyiliğine sebep olacak yerde engelleyici oluyor. Bu cehennemin dibini boyladı. 70 sene dibine gider bulamaz diyor. Veil vadim fi cehenneme. Cehennemde bir vadidir. 70 sene dibine inemez adam. Yani 70 sene süratle düşüyor dibini bulamaz. Ne lüzum var biz şerrele kötülüklere anahtar Allah muhafaza etsin. Ya Rabbel Alim. Peyrâz Şerif daha bu babta kaldı. Babı bitireceğiz. Ve Ebû Reûd radıyallahu teâlâ nakale kâle Resûlullah sallallahu teâlâ aleyhi selleme. ebu Rehre efendimizden Rasulullah sallallahu aleyhi sallam. buyurdular. İbn Mace rivayet etmiş. Ravileri sıktır diyor. Mamin min hangi bir davetçi yed'u kim birini çağırıyorsa ila şeyin bir şeye. İlla mutlaka bu daha yakıştı bana ama tabii. Burada vakıf hareketlemiş yanlış. Bu kıfe durdurulacak. Yevmel kıyamet, kıyamet günü durdurulacak. Hani ayette burası hable Durdurun onlar. İnne ve Onlar soru sorulacak adamlar. Laüs el adamlar değillerdir. Durdurun bakalım dünyada ne yapmışlar. İşte kim bir şeye insanları çağırdıysa ekmeğe, peynire, içkiye, kumara, zinaya, satranca bilmem ne. Kim bir yere insanları çağırdıysa mutlaka durdurulacak. Yevmel kıyamet, kıyamet günü mahşerde Satran çivilenecek böyle. Lazimen yapışarak lidaveti Davet ettiği şey ona yapıştırılacak. Davet ettiği şey ona yapıştırılacak. Bu çok önemli. Niye davet ettin? Tavlaya. Seni tavlaya yapıştıracaklar. Niye davet ettin? İçkiye, şaraplara seni yapıştıracaklar. Niye davet ettin? Satrança. satrancı sana yapıştıracaklar. maçlarda satranç yapışarak vaziyette durumunu iyi görüyorsan devam et. Ondan sonra ne davet ettin abi? O sana yapışacak. Durulacak ma ne ma ne şeye daha çağırmışsa İleyh ona ne şeye çağırdıysa ona namaza <gülüyor> camiye cami onu mescide ekleyecekler Tekkeye tekkeye ekleyecekler Mekke'ye Mekke'ye ekleyecek. Nereye çağırdın abi milletçe Mekke'ye? Tam Kabe'ye yapışacaksın. Ravza'yı ziyarete, Ravza-i mescid Nebevi'ye. Hangi hayli amacı? Kitaba, kitaplar sana yapıştırılacak. Neye çağırdın? Namaza. Namaz cemaata yapıştırılacaksın. Herkes buna Efendim tabi tutulacak. Bir adam bir adam oluyor. yani şunu demek istiyor. Feyyüzzâ cezâ hayra davet ettiyse onun karşılığıyla mükafatlandırılacak yani sevabı ondan ayrılmayacak. Namaza, oruca, zikre, sohbete, hayra, haseneye. Evet. Şerre çağırdıysa Feyyüzzâ abi yine de şer ne? İçki, kumar, faiz, fuhuş, yalan, gıybet, dedikodu, iftira, oyunlar, eğlenceler, gayrimeşru. Bunların cezası ona verilecek, yapışacak. Ama mubah bir şeye çağırdıysa, mubah ne demek? Gel şurada bir görele pidesi yiyelim. Mubah. O tamam. Dedecek ki sen mubah bir şeye çağırmışsın, adamı yedirmiş, pideyi götürmüşsün. Belki Alman usulü yapmışsın, herkes parasını kendi ödemiş, bir hayır da yapmamışsın ama. Olsun. Yani yemek mubahtır, hadi gidin işinize. Ama hayra çağırdıysa dur bakalım, sevap alacaksın. Şerre çağırdıysa dur bakalım, belanı bulacaksın. Bir adam bir adamı sırf ismiyle çağırsa Yani diyecek ki hey gel dese Ahmet efendi bir gel ya dese Adam hayra mı gidiyor şerre mi gidiyor bir şey de bilmese Konuyu da bilmeden O onu götürmüş olsa Veyahut da <gülüyor> Götürdüğün yerde bir şey Baştan kötü niyetle götürmedin de Gidilen noktada bir günahlara bulaştınız falan. Yani mücerred bir davet Çıplak bir çağırma yani gel Hadi gidelim. Bak bak bak. Hadi gidelim. Hadi izleyelim. Attın bir şey ortaya. Şunu bizle. mücerret bir davet. Yani baskıcılık yapmıyorsun. Zorbalık yapmıyorsun. Hani belki de bir para da vermiyorsun. Belki de bir imkan da sağlamıyorsun. Ama sade bir davet bile. Hadi namaza gel. Ha ben arabamla seni alayım. O sevabın artar tabii. Veyahut da işte günah gidiyorsun. O zaman işte orada buluşalım. Herkes parasını kendi çeksin. Yani adamı evinden alıp götürürsen iki mislişer. Bunlar zaten katmalı. Az af ile katlanır. Ancak diyor sadece kuru davet. Kuru davet. Ne demek kuru davet? Hadi gel dedi. Yoksa orada buluşamadılar. O öyle kendi gitti. Bu da böyle gitti. Ama gel dedi ya. Hayra gel dediyse ecrine ortak olur. Şerre çağırdıysa da mahşerde tutulur. Dur bakalım sen ne yapmak istiyorsun? Dünyada kimleri nereye çağırdın sana yapışacak şimdi cezalarını alacaksın buyur olacaktır. Allah Teala cümlemizi razı olduğu salih amellere, e, İslam'a, Kur'an'a, Ehli Sünnet'e uygun olan e, bereketli amellere, en azından mubahlara davet edenlerden eylesin Rabbim şerlere, haramlara, mekruhlara, yasaklara, sevmediği, razı olmadığı fiillere. Davet etmekten, çağırma yapmaktan, teşvik yapmaktan cümlemizi muhafaza eylesin. Hiçbir müslümana nasip etmesin. Özellikle dinleyenlerimizin tümüne Allah Teala şerre alet olmaktan muhafaza eylesin. Allah Teala cümlemizi hayırlara, helallere, hasenata, ikramlara, nefakata infaklara, salih amellere anahtar eylesin. Şerlere kilide eylesin. Aminu sallallahu aleyhi ve selleme. Teslimen kesiyorlar. Bizim Hüseyin Kurt Efendi, ağabeyimiz bizde de çok emeği var bizim bu tefsir yerinde de. Allah selamet versin, sıhhat afiyetle, hayırlı uzun ömürle muammer etsin. bu dahil hak etsin. Onun babası İbrahim Kurt Efendi e, iyiydi de pek bir şey. İşte, yoktu da tabii hastalıklar birden geliyor. Ecel geldiği zaman e, insan kalamıyor. E, vefat etti. Kendisi de Trabzon'a gitti. işte cenazeyle ilgilendi. Daha yeni geri döndü. Biz de böyle haberi geç aldık. Ee, onun için kendisini rahmetle yad ediyoruz. Rabbim karıkayı karık rahmet eylesin. Kabrini nur eylesin. Derecesini âle eylesin. Seyyatını mahve eylesin. Hasenata tebdil eylesin. Kabir istirahat yevmen fe yevmen müzdâd Geride bıraktı ailesine sabır cemil ecrü cezil ihsan eylesin. Amin. Ruh için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden ve La ilahe illallah Muhammedun rasûlullah. Fi kulli lamhatin wa nafasin 'adadama Allah Allah Allah celle celal. Hediyeledik vasıla ile mahşer sabahına kadar bu zikirlerin nuruyla kabrini pür nur ile onu da bizleri de mahşere kadar nursuz bırakma mahşerde de nurumuzu cennete girdirerek itmameyle amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve ali ve sahbihi sellem. مولا يصلي و يسلم دائما ابدا على عبيدك خير الخلق كلهم محمد سيد طابت مناطبه محمد صاره الرحمان بنعام مولا يصلي و دائما ابدا على حبيبك ظايم للخلق كلهم